...Türkçe öğreniyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, ...bir önceki programımızda da bahsettiğimiz gibi... ...Türkçenin dil bilgisi kurallarını detaylı bir şekilde... ...siz sevgili dinleyenlerimize örneklerle anlattık. Bundan sonraki programlarımızda... ...dil öğretiminde temel amaç olarak gördüğümüz... ...dinleme, okuma... Konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik kültürel değerlerimizi önemli yazarlarımızdan ve eserlerinden hareketle vermeye çalışacağız dedik. Ayrıca anlatma ve anlatma becerilerinin geliştirilmesinde Türkçe öğretmenin yol göstericiliği üzerinde duracağız. Bugünkü konumuz komşuluk. Türkiye'de komşuluk ilişkilerinin özel bir yeri vardır. Komşuluk ilişkileri gelenek ve göreneklerimizde önemli bir yer tutar. Komşu komşuya yardım etmek ve dayanışma içerisinde olmak zorundadır. İnsanlar sevinçlerini ve üzüntülerini, Komşusuyla Paylaşır Karşılıklı düzen alışverişi komşu dayanışmasının en güzel örneğidir. Bir aile tek başına bütün işlerini göremez. Her zaman bir komşu desteğine ihtiyaç duyar. Ödünç ekmek alınmasından, çocuk avutmasına, evi gözetleyip korumaktan, yeri gelince çiçeklerimizi sulamaya kadar birçok iş komşu yardımıyla görülür. Acı tek başına yaşanmaz. Acılı günde ilk kapıyı çalan komşudur. İnsanın acısını ilk paylaşan komşusudur. Bir cenazede, bir hastalıkta çoğu zaman akrabalarımızdan daha yakındır bize komşularımız. Sevinç de tek başına yaşanmaz. Ailenin mutlu günlerinde yine komşusu yanında olur. Düğünde, sünnette, kız istemede, bayramlarda yine ilk kapımızı çalan ve ilk kapısı çalınan kişiler komşularımızdır. En mutlu günlerimize onlar şahit olur. Atalarımız, ev alma komşu al derken iyi komşuluk ilişkilerine dikkat çekmişlerdir. Dolayısıyla yakınlarında oturan komşularının ilişkiler açısından önemi büyüktür. Çünkü kötü komşularla yan yana yaşamak oldukça zordur. Kötü bir komşunun verdiği huzursuzluk gibisi yoktur. Bu sebeple ev almak kadar önemlidir birlikte yaşayacağımız komşularımız. Onlarla ortak duyguları paylaşmalı, sevgi ve saygı içinde olabilmeliyiz. Yurdumuzun insanı, komşuluk ilişkilerinin ne derece önemli olduğunun da farkındadır zaten. Göçebe halinde ve çadırlarda yaşarken bile komşuluk ilişkileri içinde olan atalarımız, avlarda, çölenlerde komşuluk hakkını gözetir olmuştur. Bundan dolayı komşuluk akrabalıktan sonra gelen ve kimi zaman, Ondan bile güçlü bağlarla insanları birbirine bağlayan bir yakınlıktır diyebiliriz. Komşu kapısı diye dilimizde bir deyim de var. Yakın yer, uzak olmayan yer, sürekli girilip çıkılan yer anlamına gelir. Bu da, Geleneklerimizde komşuluğun yakınlığını gösteren bir kanıt olsa gerek. Komşuların içten duygularla karşılıklı gidip gelmeleri insani görev olarak da bilinmekte. Daha yakın ilgi kurmak, sorunlarını dinlemek, noksanını görmek, çözümler aramak ancak böyle mümkün olabilir. Böylece birbirlerini koruyabilirler. Birbirlerinin malı, namusu birbirlerine emanettir. Komşuya hıyanet, Emanete hıyanettir ki, emanete hıyanet, Türk gelenek ve görenekleri içerisinde en büyük suçtur. Komşuluk geleneğimizin bir tanesi de, komşu hak ve ilişkilerinde din, mezhep ve ırk ayrılığı gözetilmemiş, inancı ne olursa olsun komşular birbirleriyle yakından ilgilene gelmişlerdir. Bu sosyal ilişkide saygı her dem temel olmuş. Komşuyu rahatsız etmemeye, onların hoş karşılamayacağı davranışlardan uzak durmaya çaba harcanmıştır. Komşuluk ilişkilerinde birbirine gidip dertleşme de önemli bir yere sahiptir. Bu gidip gelmelerde hoş sohbetler edilmektedir. Özellikle uzun kış gecelerinde sohbetlerin yanında anlatılan masallar ve sorulan bilmeceler, oturmaya zevk kattığı gibi hem bilgi dağarcığını zenginleştirmekte, hem de dostlukların pekişmesini sağlamaktadır. Ancak bu tür sohbetlerin gün geçtikçe azalması, zengin kültürel mirasın unutulması sürecini hızlandırmaktadır. Komşuluk ilişkileri son zamanlara kadar hayatımızda büyük bir yer tutardı. Hatta günümüzde küçük şehir ve kasabalarda önemini hala koruduğunu söyleyebiliriz. Fakat büyük şehirler için maalesef aynı şey söz konusu değildir. Bunun sebebi ise ekonomik koşullardaki kötüye gidiş, ve toplumdaki olumsuz sosyal değişmelerdir. Ekonomik zorluklar insanımızı son yıllarda yalnızlaştırmıştır. İnsanların kendilerine yetecek paraları bile olmadığından komşularına faydalarının olmasını bekleyemeyiz. Büyük şehir yaşantısının getirdiği sonuçlar yine komşuluk ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. İnsanlar işin gücün arasında ve geçim derdindeyken en yakınındaki komşularını bile unutmuşlardır. O kocaman apartmanlarda ilişkiler o kadar zayıflamıştır ki, insanlar artık alt katlarındaki bir cenazeden habersiz evlerine gider hale gelmişlerdir. Yine aynı apartmanda yaşayıp birbirini hiç görmeyen, tanımayan o kadar insan var ki. Tabi komşuluk ilişkilerimizin bozulmasında tek sebep olarak sosyal değişmeleri gösteremeyiz. Teknolojik gelişmelerin de bunda büyük bir payı vardır. Teknoloji insanı bireyselleştirmiş ve insan ilişkilerini kısırlaştırmıştır. Kendini mutlu hissettirirken aynı zamanda onu yalnızlığa aitmiş, yakınında araması gereken dostlukları, sevgileri sanal alemlerde aramıştır. Komşuluk ilişkilerinin gelişmesi komşularımıza önem vermekten, komşunun sevincine ve üzüntüsüne ortak olmaktan geçer. Karşılıklı yardımlaşma her zaman dostlukları pekiştirmektedir. Unutulmamalıdır ki, atalarımızın dediği gibi, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek, çocukluğunun evini anarken, komşu yakınlığından ve komşuluğun anlamından şöyle söz etmektedir. Bir köşende annem dalgın Kur'an okurdu ve karşısında annem sessiz gergeft okurdu. Semaverde huzuru besteleyen bir şarkı, asma saatte tık tık zamanın hazin çarkı. Çam kokulu tahtalar gıcır gıcır silinmiş, sular cömert, temizlik imandandır bilinmiş. Komşuya atır soran sıra sıra terlikler. Ölçülü uzaklıkta yakın beraberlikler. Seni yiyip bitiren kırk katlı ejder oldu. Komşuluk, mana ve ruh ne varsa heder oldu. Şimdi komşular arasında gelişen şu konuşmayı, komşuluk ilişkilerini düşünerek dinleyiniz. Komşuluk Günaydın komşum nasılsın? Günaydın Selma İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol Bu akşam müsaitseniz size gelecektik Tabi tabi buyurun gelin Ayşe ile Ömer'i de getirin Öyle düşünüyorum zaten Havalar da soğudu çocuklar evde birlikte olsunlar Doğru diyorsun Tamam o zaman. Akşama başka plan yapmayın. Bizdesiniz ona göre. Tamam canım. Senden geçen gün yaptığın fındıklı kekin tarifini alabilir miyim? Tabii. Söylüyorum bak aklında iyi tut. 2 su bardağı un, 3 adet yumurta, yarım su bardağı süt, yarım paket margarin, yarım su bardağı pudra şekeri, bir paket kabartma tozu ve içine biraz da çekilmiş fındık koyarsan çok güzel bir kek yaparsın. Teşekkür ederim. Birazdan kız kardeşim ve çocukları gelecek. Kek ve salata yapmayı düşünüyorum. Daha temizlik yapmadım. Bir an önce gideyim de başlayayım işe. Kolay gelsin Selmacığım. Akşama görüşmek üzere. Görüşmek üzere canım. İyi günler. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.